Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz soruyor. Muharrem ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir diye. Halk arasında aşure diye bir yemek pişirilmesi var. Bu Muharrem ayında yapılan bidatlerden bir tanesidir. Bunun hakkında Kur'an'dan ve sünnetten bir delil bulunmamaktadır. İşte on çeşit malzeme alınacak, karıştırılacak, türlü türlü meyvelerin olduğu bir yemek kaynatılacak, işte insanlara dağıtılacak gibi böyle bir peygamberimizin sünnetinde bulabileceğimiz bir delil yok. Bu ayda ne yapabiliriz? Farklı bir namaz var mı? Hayır. Böyle bir namaz da yok. Yani Muharrem ayına tahsis edilmiş özel bir namaz yok. Sadece bu ayda e, tutacağımız bir oruç var. Bu hususta Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten e, rivayet edilmiştir. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ramazan orucundan sonra orucun en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayı orucudur. Yine i̇bn Abbas'tan bir rivayette bahsediyor. Ramazandan sonra hiçbir günün diğerinden daha faziletli olduğunu araştırmazdı, ancak aşure günü hariç buyurulmaktadır. Ebu Said el Hudri'den rivayetle de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Kim aşure orucu tutarsa, o kişinin bir yıllık günahı bağışlanır. Yine İbn Abbas'tan radıyallahu anhuma şöyle bir rivayet var. Muharrem'in dokuzuncu ve onuncu günü oruç tutun, bu şekilde Yahudilere muhalefet edin. Demek ki kardeşlerim bu ayda yapılabilecek, bize delilli olarak gelen ibadet oruç tutmaktır. Dokuzuncu 10 onuncu günü oruç tutmak gerekir. Faziletli bir oruçtur. Bunlardan biraz önce aktardığım rivayetlerden başka rivayetler de vardır. Ancak bunun dışındaki birçok tahsis edilen ve tarif edilen namazların aslı bulunmamaktadır. İşte iki rekat namaz kılacaksın, birinci rekatında şu şu sureleri okuyacaksın, ikinci rekatında şu şu sureleri okuyacaksın şeklinde bir delil bulunmamaktadır. Ayrıca tesbih namazı kılınacağına dair bu aya tahsis edilmiş bir rivayet de bulunmamaktadır. O halde bize tarif edilenle yetinmeli ve zayıf ve uydurma rivayetlerden, uydurma işlerden sakınmalıyız. Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.